Nelumbo nucifera familyasından olan çiçek, kapalı tohumlar bölümünün iki çenekliler sınıfına ait. E, kutsal olan türü Nelumbo nucifera diye de geçiyor. E, lotus e, yağmur ormanlarının çiçeği. Peki nasıl bir yaşam döngüsü var? E, gün ardında ilk ışıkla birlikte taç yapraklarını aralıyor. E, gün boyu giderek... E,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 Ee, Lotus bitkisinin üzerinde çivi yatağı gibi işlev gören nano çıkıntılar var. Ee, burada tutunamayan tozlar en ufak bir yağmur dalmasına da kayıp gidiyor. Tabii e, lotusun saflığın ve arınmanın sembolü olmasının nedeni de, tabii ki bu. Ee, ayrıca bu sistem bitkiye daha fazla su da sağlıyor. Ee, tabii bu arada ta parantez açıp şunu da söylemeliyim. Lotus sıklıkla e, nilüfer çiçeğiyle ile bir bitki.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 Lotus gibi çiçek açarız yazca falan da. Yani mesela böyle diyor Suzuki. Ee, 1957'de yazdığı bir şiirdi. Suzuki Japon Budist, bilgin ve yazar. Ee, Grekçede ''Lotos'' olarak anılıyor bu çiçek. Yetiştiği her ülkede tabii kadim kültürler ve dinlerde yeniden doğuşu anlatmak için kuşaktan kuşa aktarılmış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 Vuruk şehrinin e, bereket tanrıçası İnan'la kültünde çok önemli bir simge lotus. Bu dönemde lotus biçimli mücevherler yapılır ve mühürler kullanılırmış. E, lotus başlı saltanat asası da burada egemenliği simgeliyor. E, bu saltanat asası Pers kralı 3. Darius'un Büyük İskender'e yenilmesine dek e, bölgedeki tüm hükümdarlar tarafından da kullanılmış.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 e, Mahayane e, Budizminde e, en önemli mitinlerinden biri. E, çok daha sonra 13. yüzyılda Japon Budist Rahip Nişiren Lotus Tra öğretisini de yaygınlaştırmış. Yunan mitolojisinde de Lotus'un önemli bir yeri var. E, Homeros, Odyssea Destan'da Lotus yenilerden söz ediyor. E, kuzey rüzgarları nedeniyle e, Destan'ın kahramanı Odysseus ve adamları e, yolunu kaybeder e, ve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 Ee, Japonya sırlarının yabancıları açınca Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Japonizm akımı etkili olmaya başlar. Ve bu akım e, tasarımda, mimaride ve sanatta çok etkili olur. Ee, Lotus çiçeği de doğuya duyulan bu yeni hayranlığın önemli bir simgesidir artık. Ee, Arnavon'un doğadan esinlenerek yaptığı işte vitraylarda, seramiklerde, mücevherlerde...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 Evet, sevgili dinleyiciler tekrar merhaba botanitopya'dasınız e, kutsal çiçekler e, anlatmaya devam ediyoruz e, şakayıktan bahsediyoruz şakayık botanik bilimi açısından bakarsak e, düğün çiçeğigiller familyasından bir çiçek e, mayıs haziran aylarında pembe veya kırmızı renkli çiçekler açıyor yarım metre boyunda çok yıllık otsu bir bitki yaprakları derin parçalı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 ...beş yerel otusu şakayık türünden bir ya da birkaç ile ilgili olabileceği düşünüyor bu hikayenin. E, Girit, da bulunan bir tablette listelenen tanrısal varlıklardan biri de Payavo'nun aslında onun adı. Ondan yola çıkarak e, öyküde sözü edilen şakayın bey, beyaz yalın kat yapraklı e, Girit'e özgü Payonia de olabileceği söyleniyor. Ee, Payona kulusinin kökleri yüksek oranda uçucu antimikrobiyal payanol içeren bir bitki. Ee, Parnasostan'da yetişen vişne çürüğü rengindeki Payona parnasika ise metil salisilat içerdiği için haricen, haricen kullanıldığında ağrıya ve burukulmaya da iyi geliyormuş. Ee, sonra 1. yüzyılda e, Demateria Medica'da e, Dios Dioscorides'in kitabı e, ilk programda da söz etmiştim siz hatırlarsanız.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 Amerika'nın kuzey batısı ve Meksi, Meksika'ya özgü de iki otu e, tür daha var. E, Çin ise sekiz ağaç şakayı türünün anavatanı e, Mudan ya da Mutan şakayıkları. E, Latince adı Payonia suffruticosa daha uzun boylu ve çalımsı bitkiler. E, bu bitkilerde adlarını e, imparatoru olan o dönemin imparatoru olarak Mudan'dan.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 Ee, çiçekler yetiştirmeye başlamış bu dönemde. Yine Çin'e özgü olan Otsupayonla Lactiflora da şifalı ilaç olarak kullanılmak üzere yetiştirilmiş. Ee, Tang hanedanı döneminde. 8. yüzyılda ağaç şakayını Japonya Budist rahipler götürmüş. Ee, Japon bağaçıvanlar imparator şakayıkları yetiştirmiş. Ee, e, i̇mparator şakayıkları şöyle, stamenlerin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 Banks'in e, ilgisi ve yönlendirmesi birlikte İngiltere'de ki bahçelerinde dikilmiş şakayık. Tabi hemen çiçek açmamış. E, uzun süren sıkı bir çalışma gerektirmiş çiçek açması için. E, daha sonra tabi şakayı başarıyla yetiştirdikten sonra e, Banks e, tanıştırmış şakayı Avrupa'ya ve Avrupa'nın soylu bahçelerinde heyecanla karşılanmış bu çiçek.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 Bu o su şakayık Hırvatistan, türkiye ve İran hattından. E, ayrıca Kafkas dağlarında da yetişiyor. E, geçmişte Dioscorides'in Şifalı Bitkiler Külüatı'nda erkek diye nitelendirdi. Payone Maskula ile de akraba olduğu sanırken günümüzde ikisinin de farklı türler olduğu biliniyor. Tabii Ridot'un da e, şakayık çizimleri var. Onları da Twitter ve Instagram sayfalarından paylaşacağım. E, şimdilik e, botanit Topya'daki keşif yolculuğumuz buraya kadar. Sevgili dinleyiciler, Botanitopia Twitter ve Instagram hesaplarından takipte kalabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarih Müzesi. Bitkiler aleminin ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benant Kapucu